Herkese merhaba. Bir Söz küçüm programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Ayhan abi ve Fehmiye ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. hoş bulduk. Ee, kendileri kardeş şükürlerden geliyorlar daha önce çok fazla kere. sınırım Açık Radyo'ya gelmişler. Kendilerini tanıyor olabiliriz <gülüyor> diye düşünüyorum. Hoş geldiniz programımıza, iyi evet, geldiniz. hoş geldiniz. Çok, çok teşekkür de. ediyoruz. Ee, öncelikle birazcık sizi tanıyalım. Ardından gruptan bahsedelim. Sonra yine albümümüzden konuşalım. Tamam oldu. Biz de kardeş türkülerin selamlarını getirdik hem açık radyo sizlere sizler. hem bütün çocuklara. Bugün buraya kardeş türklerin yeni albümü Çocuk Haklı üzerine sohbet etmek üzere. Anlamlı da bir buluşma oldu aslında Söz Küçüğün programında. Ondan sonra kardeş türkler aslında 20 yıla yaklaşan bir tarihi var. Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğunda bir müzik projesi. Altı ıı, yıl aradan sonra son albümümüz çünkü 2005 yılında çıkmıştı Bahar Adı altında. İşte e, Bahar'dan sonra altı yıl aradan sonra e, Çocuk Haklı albümüyle e, yeniden merhaba dedi dinleyicilerine. E, ben orada solist olarak e, bulunuyorum. Ayhan da bas kitar çalıyor Kardeş Türkler projesinde. Ondan sonra başka ne söyleyebiliriz Ayhan? <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik bunları söylemiş olalım. <gülüyor> E, albümün e, işte e, konserleri oluyor, tanıtım hı hı, konserlerini hı. veriyoruz. İşte daha yeni dün Mersin'den geldik. E, Antep'te ve Mersin'de e, konserlerimiz vardı. Hatta albümün ilk konserini de 23 Nisan'da e, Diyarbakır'da. ...ilk e, tanıtım konserini... ...Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Yerinde oldu yani. E, çok isabetli oldu. 23 Nisan evet, çocuk bayramında. Aslında alternatif bir çocuk bayramı... ...gibi de kutladık. Çünkü biliyorsunuz... ...hani... E, ...bayram diyoruz ama... ...bütün çocuklar için bayram değil maalesef. Yani... E, ...acılar yaşayan... ...yoksullukların içinde... ...debelenen... E, ...yüz binlerce, milyonlarca çocuk var. E, ve bu acılarda farklı ıı, gerekçelerden ıı, olan işte mesela ıı, göçler, ıı, zorunlu yerinden edilmeler, ıı, işte çatışma ortamları, çocuklara belli bedeller de ıı, ödetiyor, tanıklıklar, travmalar yaşatıyor. Dolayısıyla hayat her çocuk için bayram değil ama biz bayram olmasını istiyoruz artık her çocuk için ıı, diyerek 23 Nisan'da ilk ıı, konserimizi verdik. Konserlerimiz de ıı, bu dileklerle ıı, geçiyor, güzel de geçiyor. Size çok teşekkür ederiz ki böyle yoğun bir koş, koşuşturma içinde Geldiniz, konuk olduğunuz. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, aslında biz de 23 Nisan programları yaptığımızda hep böyle evet bugün çok güzel bir gün evet televizyonlarda çok güzel olarak gösteriliyor ama... Sizin de bahsettiğiniz gibi bir sürü sorun da var. Bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz aslında. Hep birlikte oluyor çoğunlukla. Eylimlerimiz evet. bütün ekip giriyoruz. Değil mi? Çünkü ve bu sorunlarda çocuklara yönelik olarak bir farkındalık yaratıyorsunuz siz. Evet, çok evet. önemli bir iş Hı -hı. yapıyorsunuz. Onun için biz çok mutluyuz bugün burada olmaktan. Hı -hı. ayrı bir heyecan duyuyorsunuz. Biz de çok heyecanlandık <gülüyor> program öncesinde. Evet, buradan bir de parantez açalım. E, bu bizim 3. canlı programımız evet, oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunun da bir heyecanı var. Ne güzel. E, peki aslında çocuk haklımın çıkış öyküsü ne? Ya neden böyle bir albüm, neden böyle bir isim nereden geldi? Evet, tabii yani aslında bizim bu katıldığımız en anlamlı program değil mi? Yani hmm. böyle bir hani yaş ortaması olarak hani siz de çok çocuk değilsiniz belki ama <gülüyor> e, program adı itibariyle ve siz itibariyle böyle bir şey. E, biz böyle büyüklerin dünyasından böyle konuşuyoruz hep aramızda böyle işte. O, bu aralar böyle çok da şey bir dünya değil yani böyle çok çekici bir dünya değil açıkçası. Biz bu albümde biraz şey yapmak istedik hani biraz böyle çocukların gözünden. Bir bak, bak, bakalım, tekrar bir şeyleri hatırlamaya çalışalım. Hani böyle çocuklar daha naiftir, daha böyle doğrudandır, ne bileyim. Hesap kitap hesap yoktur. Hesap kitap fazla yoktur, ön yargılar azdır ama nedense bir şekilde büyüdükçe onlar artmaya başlıyor. Ön yargılar artıyor, hesap kitap artıyor, düşmanlıklar artıyor. Biz işte biraz tekrar herkesin oraya hatırlaması gerektiğini, insanlar çocukken nasıl böyle bir arada yaşayabiliyorlar, mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar, oynuyorlar. Bir barış de çok çabuk değil barışıyorlar, değil mi çocuklar? Yani bir dakika sonra az önce kavga ediyorlar, hemen barışmasını bilen bir varlık çocuk. Ortayolu bulabiliyoruz çok. sanırım bir yerde, evet. <gülüyor> evet, değil mi? <gülüyor> evet, yani o insanın doğasında olan bir şey. Yani hani barış böyle şeydir, kitaplarda geçer, yani böyle iki savaş arasında hani şey barış anlaşmasına kim imza attı falan filan. Biz barışı hep böyle öğreniz ama bir yandan da bizim doğamızda olan bir şey bu. Tabii. Özellikle çocukken herkes bunu zaten yaşar oyunlarda olsun, kavgalarda olsun falan. <gülüyor> İşte biz biraz buraları hatırlayalım biraz buralardan bakmaya çalışalım dedik yani e, bir takım hikayeler seçtik o hikayeler üzerinden e, albüm şekillendirelim dedik i̇şte çocuk haklıyla çocuk aklıyla pardon hareket eden bir çalışma oldu evet bunu ee, demişken bu evet, arada evet. E, şey çocuk haklı ya da aklı hani nereden geldi o isim biraz da onu evet işte <gülüyor> duyalım onu, evet, biraz... yani aslında biz açıkçası başta böyle şey değildi hani direkt böyle başlamadık belki ama Yaptığım çalışmalar biraz böyle şekillendi işte hı hı. E, tam böyle çalışmalar ortasındayken bir arkadaş önerdi bize bunu yani şarkılar çünkü öyle görünüyordu hı hı. ya işte buna böyle bir çocuk aklı desek ya dedi oradan başka birisi bir <gülüyor> he eklesek başına bir çocuk haklı sonuçta falan yani gibi bir yerlerden. Hı hı. Çünkü İkisi çocuk de aklı yani. deyip aşağılanır ya yani. aman çocuk aklı işte. Evet. Falan gibi. Hı hı. Oysa yani belki bu kadar alaycı yaklaşmamak gerekiyor. Biraz ciddiye almak hı hı. gerekiyor. Hı hı. O akıl bazen çok doğru şeyler gösterebiliyor. Çok doğru sorular sorabiliyor bazen çocuklar. Çok daha cesur ıı, davranabiliyorlar. Mesela masallarda, efsanelerde bile değil mi çocuk? Kral çıplak deme cesaretini gösteren. Gösterebiliyor büyüklerden daha <gülüyor> evet, farklı evet. olarak. Kimse evet, söyleyemiyor. <gülüyor> Kral çıplak diyemiyor ama bunu diyebilen, <gülüyor> dillendirebilen bir yani çocuk Etkilerini Tepkilerini bastırma yani. Tabii tabii. Bir de hani kimse şey doğmaz ya böyle. hani Kimse hırsız doğmuyor. Kimse katil doğmuyor böyle yani. Yani hayat bizi nerelere yönlendiriyoruz, neydik, ne olduk, biraz oralardan bakalım, oraları hatırlayalım gibi bir şeyimiz de var alttan alta. Çok da şahane bir albüm çıkmış ortaya. Evet, çok sağ olun. Ee, şarkılardan bir tanesini dinleyelim, dinleyelim. isterseniz. Evet, o... nazarla başlıyoruz aslında. Onun evet. ilk önce bir hikayesi varsa eğer onu Olur. dinleyebilirsek, sonra da şarkıya girersek. Anlatalım. Az önce de Ayhan dedi ya hani böyle e, çocuk temalı bir albüm hazırlayalım Hesabıyla girilmiş bir süreç değildi aslında ama bizler geçtiğimiz dönemde çocuklarla ve gençlerle çok fazla bir araya geldik. Atölye çalışmaları bağlamında <gülüyor> semt, mahalle atölyeleri gerçekleştirdik çocuklarla. Bunlardan biri de Sulu Kule'de gerçekleşti. İşte Sulu Kule'de biliyorsunuz. Orada da kentsel dönüşüm uygulandı ve o uygulamada orayı terk etmek zorunda kalan çok sayıda roman aile oldu ve terk ederken de ciddi mağduriyetler de yaşadılar. O ailelerden birinin küçük bir kızıyla tanıştık bu atölyeler, atölye çalışmalarında. 6 yaşındaydı. İlkokul 1. sınıftaydı. Aslında atölyeye katılım gösterebilecek bir yaşta değildi ama her atölyeye düzenli olarak geldi ve bu atölyelerin maskotu gibi oldu. Çok tatlı, çok hazır cevap, çok şen bir çocuktu. Şakacı bir çocuktu. Ee, nazar Kız. Ee, bugün hala Sulukule'de ninesiyle birlikte yaşıyor Nazar. Ve bizi çok etkiledi. Nazar için bir şarkı yaptık biz. Ee, çünkü bir yandan da e, sıkıntılı da bir hayatı da vardı. Yani 6 yıllık ömrüne pek çok sıkıntıyı da sığdırmış bir kız çocuğuydu. Onun için dedik ki yani bu Nazar'ın başına gelenler sen olsan çeker misin? Sözleriyle e, yazdık bu şarkıyı. Ee, başına da bu albümde birlikte çalıştığımız bir müzisyen daha var art Tunç Boyacıyan. O da Gedikpaşa Mahallesi'nde çünkü çocukluğundan mahallelere gelen macuncular varmış, şekerciler varmış. Demiştik ki ya demişti ne güzel gazeller okuyarak gelirlerdi bizim mahalleye demişlerdi. Ondan sonra biz dedik ki neden Nazar'ın yaşadığı mahallede aslında çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl şen bir mahalle olmasın idi. Ama öyle olmadı yerle bir edildi çocuklar o doğdukları sokağı terk etmek zorunda kaldılar ama orası bir bayram yerine dönüşebilirdi. Öyle bir mahalle tahayyülü yaptık ve o, o nane şekercinin gazelinden sonra da bizim sevgili Nazar Kız'ın şarkısı geliyor. Müziği Ayhan'a ait. Sözleri de Sevilay Saral ve ben yazdık. Şimdi o zaman bir dinleyelim bakalım. Dinleyelim Nazar Sesi koydum şekerimin içine taplandırsın dilleri sözleri cümle alemde Gelin de tadın çoluk çocuk tüm beşer şekerleri merkeze <Sessizlik> ne güzel ne şeker tekrar devam ediyoruz. Ee, nazar şarkısını dinledikten sonra üzerine birazcık e, konuşacağız. Hı hı. Ee, gerçekten Na çok güzel bir şarkı evet, olmuş. Çok güzel. Sağ olun hoş. canım benim. Yani e, Nazarı çok keyifle yaptık zaten e, ve çok e, Tabii ki kentler değişsin, güzelleşsin, ama oradaki insanlarla birlikte güzelleşsin ve Nazar ve arkadaşları daha uzun yıllar şen şakrak o sokakta eğlenceli de bir şarkı aslında. Evet. Olarak Başka olarak şarkılar değil, da evet. var tabii yani sadece Nazar değil. Ya şey her şarkının hani bir hikayesi var ve hepsini siz yaşayarak mı yazdınız bu şarkıları? Yani bir kısmını biz zaten yaşadık. Zaten beraber Hı -hı. yaptık bu Nazar şarkısı falan. O atölyede çıktı. O çocuklarla beraber Darbukoy'un çocuklar var işte. Orada. Nazar Aa. kendisi zaten sürekli katıldı. Hı -hı. E, o atölyelerde beraber çalıştık. Ama onun dışında zaten bizim sürekli her gün yaşadığımız, tanık olduğumuz televizyonlardan, gazetelerden birçok olay oluyor. E, bunlar da ister istemez bize yansıyor. Bu albümdeki diğer şarkılarda da benzer bir şey var aslında. Biraz o şarkılardan bahsedelim Hı -hı. isterseniz. Hı -hı. Örneğin Yoyo e, -Yo adlı bir şarkımız var. Yoyo -Yo, Arapça bir şarkı orijinali. Ve şey demek topu aç mıydı? Hani böyle bir oyuncak vardır da böyle. Orta parmağı takılıp evet, çekiliyor. Evet yani işte aslında Bırakalım o yani. çekilen bir oyuncak. Ee, yuyu da diyorlar, yoyo da diyorlar. Onunla ilgili bir şarkı. Şimdi tabii biz de biliyorsunuz yani Türkiye'de Orta Doğu'nun bir parçası. Ee, ve çok yaşadığımız bir takım olaylar var. Şimdi orada insanlar bir takım acılar çekiyorlar. İşte oyuncaklarını fırlatıyorlar. İşte uzaktan taş atmaya çalışıyorlar. E bu işte bir tek şeyde yaşanmıyor. işte Orta Doğu derken hani bizde çok alakası bir coğrafyada yaşanmıyor. işte biz de yaşıyoruz. İstanbul'da da olabiliyor böyle hı. şeyler. Hakkari'de de olabiliyor. İşte biz buraya böyle bir Kürtçe bölüm ekledik. Yani, yani aslında şarkı kendisi Arapçaydı ama Arapça ve Kürtçe oldu. Hı hı. Ve oradaki işte Arap ve Kürt çocuklarının birlikleri üzerine bir göndermeye dönüştü zaman aslında, içerisinde. Aslında e, çok benim ilgimi çeken bir durumdur ki toplumsal sorunlar hep böyle büyüklerin ağzından anlatılır haberlerde ve gazetelerde. Özellikle medyanın çok takip ettiği yerlerde. Hı hı. Ama çocuklar daha çok etkilenir bundan. Tabii tabii. Ee, olaylar büyüklere etrafında yaşanır. Fakat acıyı çeken ya da daha çok mutlu olan hep çocuklardır. Ve şarkılarınız hep çocukların gözünden ki bu çok gerçekten güzel evet, bir işte şey. Bunu mümkün Hı -hı. olduğu kadar yansıtmaya Hı -hı. çalıştık. İşte böyle bir top aç. Hani insanın oyuncağını fırlatması da çok acı bir şey aslında. Yani Hı -hı. ileride Hı -hı. anlatacak bir şey değil yani bir yandan. İşte bir ninniyle başlıyor şarkı. Daha sonra oradan helikopter seslerine karışıyor. Ve ortam bir anda bir... Hiç istenmeyen bir ortama dönüşüyor. Bunu mümkün olduğu kadar müziğe yansıtmaya çalıştık. Yukarıdaki bir güvercine sesleniyor çocuklar. Diyorlar ki güvercin ne olur bize gökyüzünden oyuncaklar yolla. Artık bu ıı, uçaklar bize bombalar yollamasın. Sizler bize oyuncaklar yollayın diyen çocukların hı, ağzından hı. da bölümler i̇şte yine var. Yine benzer bir şekilde Haydo diye bir şarkımız var. Orada da işte köyde yaşayan işte daha su, su almaya gönderiyor annesi babası. Her sabah Pınar'a su almaya Evet hı. her sabah Pınar'dan su alıp gelecek. İşte bir sabah gidiyor ama dönmüyor. Yani çocuk vuruluyor bir savaşta. Çok acıklı bir hikaye. Bu da bir Ermenice bir hikaye. Arto'nun kendi bestesi zaten. Evet, evet. Çünkü çocuk ölümleri çok gündemdeydi Hı -hı. bir dönem. Hala da maalesef duyuyoruz işte. Mesela küçük Ceylan'ın hikayesi koyunlarını notlatırken düşen Hı -hı. bir bomba neticesinde hayatını kaybetmişti. Bunun gibi daha bir sürü isim sayabiliriz. İşte Karadeniz Dünyasından bir şarkımız var işte dereler neden böyle coşkulu bir şekilde akmıyor yani işte aslında barajları istemeyen bir şarkı ama onu da biz biraz böyle çocukların dilinden yapmaya <gülüyor> çalıştık yani zaten direkt şarkının yorumunda var böyle bir şey. Benzer bir şekilde hiç böyle daha önce bizim çok girmemiş olduğumuz alanlarda örneğin işte Kafkas dünyasında Çeçence bir şarkı var vatan özlemini anlatan bir şarkı ama <gülüyor> o da yine bir çocuğun bakış açısıyla zihninden <gülüyor> akan bir <gülüyor> çalışma Annemden oldu. Annemden öğrendim yurdumu sevmeyi diyen bir şarkı. Peki biz birazdan sıfır, bir sıfırı dinleyeceğiz galiba. Onun bir hikayesi varsa onu dinleyebilir miyiz? O da hekim onun hikayesi. Evet, o da Kürtçe <gülüyor> bir çalışmamız. O da yine bir beste çalışması. Şimdi böyle bir, bir sıfır yenik başlamak diye bir şey vardır ya hayata. Hı. Yani bu aslında bizim Türkiye'de çok rastladığımız bir olay. Yani diyelim ki farklı yani şey bir kimliktesiniz daha böyle bir. Ee, nasıl Farklı, bir Farklı bir kimlikteyseniz, Egemen Örneğin bir Hı -hı. Ermeniyseniz, bir Çerkeşseniz, Kürtseniz, ee, şimdi siz bir kere dilinizi rahatça kullanamıyorsunuz okullarda, ee, ya da işte ne bileyim, bir iş ararken, iş dünyasına girerken, Hı -hı. yani iş portacılık yapmaya kalkıp da işte onu bile yapamayan işte sürekli kovalanan, yani aslında böyle dezavantajlı bir şekilde başlıyorsunuz hayata. Biz bunu esprili bir dille anlatmaya çalıştık. Yani biz aslında biraz insaflı davranıp bir sıfır dedik ama belki de hani daha şey olsak 3-0 4-0'a kadar gidebilecek şeyler durumlar çok çıkıyor karşımıza. Evet. İşte bunu böyle bir şarkılaştırmaya çalıştık o hekim onun dili Orada da çünkü bir kere hani yaşadığınız yerden yeri terk etmek zorunda bırakıldıysanız bu başka bir mağlubiyet daha getiriyor. Farklı bir dil konuşuyorsanız, ana diliniz farklıysa bir ma ma ma ma mağlubiyet daha getiriyor. İşte inancınız farklıysa, yoksulluğun içine doğmuşsanız, <Gülüyor> yani bunlar hep işte ekleniyor ve dediği gibi Ayhan'ın da belki <Gülüyor> 5-0-6-0 yenik başlıyorsunuz Çok hayata. Çoğu kimsenin görmeye çalışmadı ama toplumun çok içinde olduğu sorunlar Aynen. ve işin kötüsü de belki bir kısmını televizyonda çok fazla dinleye dinleye artık önem bile vermediğimiz konular. Çünkü yine mi aynısı, yine mi aynısı diyip evet, evet, evet. artık benimsemek gerekmiyor bir yerde. Çünkü insanlar sürekli benimsemiş, sürekli benimsemiş ve bozuk olan şeye doğruymuş gibi bakmaya başlıyor insanlar. Aynen değil mi? Alışıyorsunuz, e, evet, evet, alışmamak alışıyorsunuz. gerekiyor. Hı -hı. Şimdi yaşı bizden büyük olan bir ablamız var da o çocukluğundan bir ana anlattı bize geçenlerde. Yani bu albüm hazırlığı sırasında. Ee, şimdi diyor ki mesela ben, benim annem diyor çok güzel Ermenice konuşurdu diyor. Çok akıcıdır, kitap gibi konuşur falan diyor. Ama diyor çarşıya çıktığımız zaman böyle şeydi diyor böyle garip bir şey böyle bir Türkçe konuşmaya çalışıyor, zorluyor falan. Ben en yani çok ona yabancılaştırıyorum. Annem niye böyle başka bir bu kadar zorlanıyor? Yani i̇nsanların hı. yani bunu yaşaması bile aslında çocukken. Kendisine sansür uyguluyor işte. Yani çok dramatik bir durum aslında evet. bu ülke için. Evet. Ama Hekim o bir yandan e, e, ezgisi itibariyle de e, çok şey değil mi biraz şen de bir şarkı Hı -hı. aslında umut e, aşılayan da bir şarkı. Biraz bir mizahı da aslında biraz da mizahi e, de bakabiliyor e, hayata işte gözleri fıldır fıldır Hekim'in ah bir de işlere rast gitse. Ee, şeklinde sözleri de var İnşallah bir gün işleri rast gidecek ama bir Şimdilik <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik bir sıfıra evet. O zaman şarkımızı dinleyelim Tamam Ardından hoşçakal demek için buradayız evet. tekrar tamam, evet. Evet. Ne güzel Hesap kusar, polisten kaçar, hangi işi tutsa bir yamuk çıkar. Bak pilavın dibi tuttu, çakmak desen çakmadı. Midyeden inci çıkacak diye ya, o tutmadı. Şimdi ıslık çalar bilinmeyen bir dilde. Balıkların gümüşüne dalar gözlerin. Hekim, hekim, senin de işin zor be kardeşim. <Gülüyor> Hikayesini dinledik. Ee, ve aslında çok acıklı ama çok eğlenceli de bir şarkı evet. olmuş. Hikayeye baktığınız zaman zambaklardan kaçıyor, <gülüyor> polisten siniyor, piyasa <medya> satıyor. Evet, <gülüyor> ama mendil satıyor. Çok gerçekten güzel bir şarkı olmuş. Programımızın sonuna geldik ama daha konuşmak istediğimiz bir sürü konu var. Belki başka bir programda tekrar bir araya geliriz. İnşallah, seve seve, seve geliriz. Evet. Çok. Güzel o zaman güzel farklı bizim şarkılar. Yani. Evet, ve o zaman algılıyor farklı şarkılarını dinleriz. Bizde hikaye bitmez. <gülüyor> Evet, geldiğiniz için, çok kuruk teşekkür olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. güzel evet. bir program oldu. Başta da söyledik ya gerçekten en anlamlı şey bu. Evet, yani. evet. En, en anlamlı buluşmamız bu oldu. Şimdi diğerleri duymasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel oldu gerçekten. Biz de size soru sormak istedik aslında bir sonraki program. Siz nasıl evet. buldunuz? hani? Sonuçta adımın adı Çocuk haklı ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizin değerlendirmenizi değerlendirmelerimiz <gülüyor> Tabii. Evet. Evet. Evet. Gerçekten hani çok mutlu <gülüyor> <gülüyor> oldum. Birazdan çıkışta da anlatıyoruz bunu. Çok teşekkür ederiz size geldiğimiz için. Sağolun. Haftaya biz tekrar saat 4.30'da pazartesi günü burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı